Oynayanlar: Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış, İhsan Efe, Sedat Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy, Faruk Akgören. 36. Bölüm İhsan efendi Akif Bey'in bu sözlerini nakledince merak edip sormuştu. Efendim Akif Bey bu derece mi sarsılmıştı? Sarsılmıştan ileri perişan haldeydi. Memleketin başına gelenler Akif Bey'e çok tesir etmişti. Bizler bile perişan olmuşken Akif gibi bütün ömrünü dinine, vatanına hizmete vakfetmiş bir fikir adamı, hassas bir şair ne kadar ıstırap çeker bir hesap edelim. Mısır'da da sürekli memleketle mi ilgileniyordu? Memleket yangın içinde. İslam'a ve Müslümanlara hayat hakkı tanınmıyor. Değişmeyen bir şey kalmamış. Kimler hain olarak anılıyor, kimler vatansever ve kahraman. Kolay mı? ...bir de buna hicret acılarını eklersek? O da ayrı bir hüzün. Akif Bey'in bir talihsizliği... ...daha vardı ki... ...onu hiç sormayın. Hayırdır hocam? Nasıl bir talihsizlikti bu? Akif Bey her yönden... ...çileli bir insandı. İnsan evlenir. Evinde mes'ud olur. Rahat eder. Zihnini ve vücudunu dinlendirir. Dışarıda yorulup üzülse... ...evinde teselliyi bulur. Rahat eder. Fakat Akif'in evi... Maalesef bir matemhaneydi Neden hocam? Hanımı bilhassa son zamanlarda hat safhada Sinir hastalığına duçar olmuştu Evhamlar içindeydi Devamlı ilaç kullanıyor Bazen de sinir krizleri geçiriyordu Neden hastalanmış acaba? Akif Bey'in ikinci bir hanımı olduğunu düşünüyordu Buna acayip inanmıştı Akif Bey Yahu hanım bütün hafta beraberiz. Sadece Cuma günleri Kahire'ye iniyorum. Yok böyle bir şey. İstersen Cuma günleri de gel. Beraber gidelim. Seni İhsan beylere bırakayım ben Cuma'ya gideyim. Dese de fayda etmezdi. Hala ne mazeret buluyormuş ki? Evham kötü hastalık oğlum. Gece ben uyuduktan sonra sen gidiyorsundur dermiş. Mesela komşularda düğün olsa... ...dev sesleri duyulsa... ...Akif'in düğünü oluyor zannedermiş. Akif gerek ailesi, gerek çocukları ve bazı yakınları bakımından talihsiz bir insandı. Rahat görmeyen bir insandı. Milli mücadeleye isteğiyle katılmış... ...memleketin istiklal marşını yazmış, büyük şair olmuş. Yüce Dağlar'ın başı hep dumanlı olurmuş. Şunu demek istiyorum... Akif bir siyasi suçlu değildi. Zorla hudu çıkarılmamıştı. Tamamen kendi gönlüyle, isteğiyle, ihtiyarıyla, iradesiyle memleketindeki bütün imkanları İstanbul'u dostlarını bırakıp terk-i diyar etmişti. Yaptığı tam bir icretti. Bedeli de epey ağır olmuş ama maalesef, maalesef. İhsan Efendinin sık sık Akif'ten söz etmesi bizi etkilemişti. Bir gün kendisine derdimi açtım. Efendim Akif Bey'in şiirlerini çok seviyorum. Ama maalesef bende sapahat yok. Deme yahu. Bazı şiirlerini nasıl ezberledin peki? Yurtta komşumuz olan Hazret adında bir Çerkes kardeşimiz var. Onun kitabını ödünç alıp okuyorum. Dur öyleyse. Bende hepsinden birer... ...fazla nüsa olması lazım. Bir bakayım. Bulabilirsem sana hediye edeyim yahu. Böylece... ...bana bütün safahatı... ...İhsan hocam hediye etmiş oldu. İhsan efendinin ihsanı olarak... ...benim de bir safahatım olmuştu. Mehmet Akif'i... ...Abbas Halim Paşa Kahire'ye davet etmiş. Yine o himaye ediyormuş... Akif Bey onun Hilvan'daki evinde oturuyormuş. Bundan sonrasını yine İhsan Efendi'den dinleyelim. Abbas Halim Paşa'nın geliri vardı. Zengin insandı. Akif Bey onun Hilvan'daki evinde oturmaya razı oldu. Birkaç defa Kahire'den ev kiralamak istedi ama... ...paşa buna razı olmadı. Kendisine darıldı. Bu da zor bir şey değil mi hocam? Zor olmaz mı oğlum? Akif maddi sıkıntı içindeydi. Tok açın halinden bilmez ki. Ama hiç halinden şikayet ettiğini duymadım. Sadece bir gün Abdülvehhab Azam kendisine üniversitede Türkçe muallimliği teklif etmişti. Size zahmet olur mu? Zor gelir mi? falan demişti. Akif'in cevabını hiç unutamam. Doktor aslında size bunu ben arz etmek istiyordum Siz keramet buyurdunuz Benden önce davrandınız Param bitti çareler düşünüyordum Tam zamanında teklif ettiniz Allah razı olsun Abdülvehhab Azam Efendim kolay değil Hilvan'dan Kahire'ye gidip geleceksiniz Çoluk çocuğa gramarı okutacaksınız deyince de Azam'ı ağlatan şu cevabı vermiş Ben hamallık yapmaya da razıyım Ali Yakup Bey bir gün İhsan Efendi'den bir istekte bulundu. Efendim, arkadaşları derse gelişinden yarım saat önce gelsem bana sapaat okutur musunuz? Sizden Sapat'ı baştan aşağı bir okumak istiyorum. Acaba takıldığım bir yer var mı? Doğru anlayabiliyor muyum? Olur. Sen talip oluyorsan neden olmasın? Bir gün derse gittiğimizde baktık sapağı dokuyorlardı. Biz gelince kapattılar. Ali Akup Bey'in bazı safiyane sualleri olurdu. Dalgınlıkla fazla düşünmeden içinden geldiği gibi konuşu verirdi. Efendim, sapağıtı bu kadar iyi biliyorsunuz. Akif Bey'i yakından tanıyorsunuz, seviyorsunuz. ...sapahatı sadeleştirelim diyorlar. Bunu siz yapsanız iyi olmaz mı? <gülüyor> Hazret, o zaman sade su olur yahu. İçinde tane kalmaz. Sade su insanı beslemez ki. Çorbanın içinde tane olmalı. Artık bu millet... ...sapahatı da anlamayacak bir hale gelecekse... ...gitsin de Allah yeniden bir millet getirsin yahu. Estağfurullah hocam, <gülüyor> özür dilerim. Size şunu söylemek isterim. ...yeni yeni işitir oldum. Şiir okurken... ...yanımızda kamus bulunmayacakmış. Şiiri hiç lügate bakmadan anlayacakmışsınız. Bu nasıl olur? Mümkün mü? Muhakkak her şiirde... ...lügate bakmanızı icap ettiren kelimeler olur. Sizi üzdüm galiba hocam. Aslında üzmek istemedim. İnanın bana. Bir şair görmüş, bilmiş, hissetmiş... Düşünüp taşınmış en yüksek hislerini, gönlünün ruhunun duygularını kağıda dökmüş. Bunun için tabii ki günlük lisanda bulunmayan, derin, ince manaları ifade eden kelimeler, rumuzlar kullanacaktır. Bütün dillerde de bu böyledir. Avrupa dillerinde de mi böyle hocam? On bin mısradan fazla safahatı okuyacaksın ama lügate bakmayacaksın. E edebiyat senin mesleğin mi? Lisana ne kadar aşinasın? Şiir okurken kaç yaşında olacaksın? 15, 20, 40, 50? İnsan ana dilinin edebiyatını bilerek mi dünyaya gelir ki? Hangi şiiri veya edebi yazıyı okusan her yaşta anlayacaksın? Bunlar saçma fikirler. Haklısınız hocam. Özür dilerim. Sözümü geri alıyorum. Yahu, adam ömrünü vermiş. Fatih Camii ile başlamış, sanatkarla bitirmiş. Tevhidi var, feryadı var, camii var, kahvesi var, hastası var, küfesi var. Var, var, var. Gerçekten de safahatta hayatın bütün renkleri var hocam. 1400 senelik İslam, 650 yıllık Osmanlı ve 1000 senelik Müslüman Türk tarihini yükselişiyle, başına gelen felaketleriyle, her safhasıyla yazmış. Tasbiri var, feryadı var, fikriyatı var. Sen bunların hepsini lügate bakmadan Okuyup anlamak istiyorsun İnsaf yahu ensaf. Ali Yakup Bey isteğinden çoktan vazgeçmiş Sorduğuna soracağına pişman olmuştu Ama İhsan Efendi durmadı Yine de bahsi tamamladı Evladım bu sadeleştirme işi milleti cahil bırakmanın bir şekli, bir mazereti ve bir bahanesidir. İnsanoğlu tembeldir. Kolayı gördükçe gevşer, rahata alışır. Gayret sarf edilerek anlaşılacak eserlerden kaçar. Artık ondan sonra bilen, çalışan, düşünen insanlar yadırganır. Bu ise tam bir felaket demektir. Fakat hocam burada Mısır'da da böyle şeyler söyleniyor. Evet söyleniyor. Ama Mustafa Sadıkur Rafi'nin modernist Taha Hüseyin'e ne dediğini biliyor musunuz? Bilmiyoruz hocam ne demiş? Taha Hüseyin Rafi'ye çok yükseklerden uçuyorsunuz. Gençlik sizi anlamıyor. Biraz okuyucunun seviyesine inseniz demiş. Peki Sadıkur Rafi'ye ne cevap vermiş? Demiş ki, yahu ben yerlerde, topraklarda sürünen cemiyeti biraz yükselsin, nefes alsın. Ciğerlerine biraz temiz hava girsin diye semalara, göklere yükseltmek istiyorum. Sizse tavuklarla kartalları bir tutmak, kartalları da tavukların yanına indirmek istiyorsunuz. Ben hepsini kartal yapmak istiyorum. Hoş bir cevapmış maşallah. Akif Bey'den duymuştum ...Esterebadi'nin bir beyti var. Beyti kasittir. Mısraı bercestedir. Hakkında ciltler dolusu şerh yazılabilir. Hangi beyit hocam? Farsça bir beyit. Alimanra ilm hest Mürgen ra beal hest pervaznist Alimler görüyorsun, ilmi var, irfanı yok. Kuşlar görüyorsun, Kanadı var uçması yok Aferin Hayrete sezadır ki Alim görüyorsun irfanı yok Veruni tarafı yok İlmiyle amil değil İlmini hazmedip kendine hal edinmemiş Dışı var içi yok Cismi var ruhu yok Cevheri yok cihadı yok Gayesi yok davası yok Peygamber varisi olduğunu unutmuş Tavuk gibi işte Kanadı var ama uçamıyor Rafi bu beyitten mi etkilenmiş acaba? Etkilenmiş mi bilemem. Ama ne diyor? Ben okuyucumu tepelere, şahikalara, bulutlara çıkarmak istiyorum. Sizler beni tavuk kümeslerine sokmak istiyorsunuz. İhsan efendi bana şiiri sevdirdi ya, her fırsatta bir vesile bulup konuyu şiire kaydırıyorum. O günlerde Abdülhak Hamid'i okumaya başlamıştım. Kendisine bundan bahsedince dedi ki... Abdülhak Hamid'in şiirleri insanoğlunun halledemeyeceği, kimsenin sırrına vakıf olamayacağı meselelerdir. Ölüm bahsi. İnsan ölmüş, facia, felaket Peki sonra? Bir gün Akif Bey ile konuşuyorduk Kendisine sordum Müzik Efendim, Kudreti Şairane itibariyle Abdülhak Hamit ile kendinizi nasıl bulursunuz? Hamit ile benim aramdaki fark şudur ben yükseldiğimde Hamit kadar yükselemem. Alçaldığımda da o kadar alçalamam. Hamit'te de iman var. Fakat daha çok felsefi mülahazalar, felsefi ilhamlar halinde. Şüphelerle dolu. Kafir denmez. Münkir, mülhit denmez. Fakat de maalesef şüpheler var. Hamit Bey'in kendi sözü olduğu için söylüyorum. Demiştir ki, benim belimden yukarası insan... Aşağısı canavardır. Bu kendi sözüdür. Ben elhamdülillah bunu diyemem. Her yerim ve her halimle insan olmanın gayretindeyim. Mustafa Sabri hocamızla da zaman zaman Hamid'den bahsederdik. Bir gün... 36. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Бурдж Продюксион